Yukarıdaki sayfelerde, büyük üstadın, dostlarını meftun ve hayran ettiği kadar da, düşmanlarını dehşetler içerisinde bırakan, azametli imanından bahsettik. Biraz da mümtaz şahsiyeti, nurdan bir hale halinde sarmakta olan üstün meziyetlerinden, ahlak ve kemalatından bahsedelim. Malum ya, her şahsiyeti, muhtelif ve muayyen meziyetler çerçeveler. Binaenaleyh, Üstadın şahsiyetini tekvin eden başlıca sıfatlar şunlardır. Feragatı Bir dava sahibinin ve bilhassa ıslahatçının muvaffakiyet şartlarının en mühimmi feragattır. Zira gözler ve gönüller, bu mühim noktayı en ince bir hassasiyetle tetkik ve takibe meyyaldirler. Üstadın bütün hayatı ise, baştan başa feragatın şaheser misalleriyle dolup taşmaktadır. Allâme İslam Mustafa Sabri Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz işitmiştim. İslam, bugün öyle mücahitler ister ki, dünyasını değil, ahiretini dahi feda etmeye hazır olacak. Büyük adamdan sadır olan bu büyük sözü, tamamen kavrayamadığım için, mutasavvufların istirak hallerinde söyledikleri esrarlı sözlere benzeterek, herkese söylememiş ve olur olmaz yerlerde de açmamıştım. Vaktaki aynı sözü Bediüzzaman'ın ateşler saçan heyecanlı ifadelerinde de okuyunca, anladım ki, büyüklere göre feragatin ölçüsü de büyüyor. Evet, İslam için bu kadar acıklı bir feragate katlanmaya razı olan mücahitleri, Erhamur ül olan Allah-u Zülkerim Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri bırakır mı? O fedai kulunu lütfu kereminden, inayet ve merhametinden mahrum etmek şanına haşa yakışır mı? İşte Bediüzzaman, bu müstesna tecellinin en parlak misalidir. Bütün ömrü boyunca mücerret yaşadı. Dünyanın bütün meşru lezzetlerinden tamamen mahrum kaldı. Bir yuva kurmak ve orada mes'ud bir aile hayatı geçirmek sevdasına düşmeye vakit ve fırsat bulamadı. Fakat Cenab-ı Hak kendisine öyle şeyler ihsan etti ki fani kalemlerle tarif olunamayacak kadar muazzam ve muhteşemdir. Bugün dünyada hangi bir aile reisi manen Bediüzzaman Hazretleri kadar mes'uttur? Hangi bir baba milyonlarla evlada sahip olmuştur? Hem de nasıl evlatlar ve hangi bir üstat bu kadar talebe yetiştirebilmiştir? Bu kutsi ve Ruhi raıta biznilla Teala dünyalar durdukça duracak ve Nurdan bir sel halinde ebediyetlere kadar akıp gidecektir. Çünkü bu ilahi dava, ı Kerim'in Nur deryasında tebellür eden bir varlık olduğu gibi, Kur’an’dan doğmuş ve Kur’an’la beraber yaşayacaktır. Şefkat ve merhameti. Büyük stad, hak ve hakikatı ta çocukluğunda bulmuştu kalbinin feryadını ve ruhunun münacatını dinlemek için mağaralara kapandığı günlerde bile ibadet ve taatten, tefekkür ve murakabelerden feyiz ve huzur almanın zevkine ermiş olan bir arifi billah idi. Lakin karanlık gece dalgalarını andıran korkunç küfür ve ilhat kabusunun Müslüman dünyasını ve dolayısıyla memleketimizi kaplamak üzere olduğu o tehlikeli günlerde yatağından fırlayan bir arslan gibi, yanardağları andıran bir kükreyişle cihat meydanına atıldı. Bütün rahat ve huzurunu bu mukaddes davaya feda etti. Ve işte bu hikmete mebnidir ki, o günden beri her sözü bir dilim lav, her fikri bir ateş parçası olmuş, düştüğü gönülleri yakıyor, hisleri, fikirleri alevlendiriyor. Büyük üstadın, tam bir uzlet ve inzivadan sonra, tekrar irşat ve cemiyet hayatına atılması, aynen İmam-ı Gazali'nin hayatında geçirmiş olduğu o mühim ve tarihi merhaleye benzemektedir. Demek ki Cenab-ı Hak, büyük mürşitleri böyle bir müddet inzibada terbiye, tasfiye ve tezgiye ettikten sonra tenvir ve irşat vazifesiyle mükellef kılıyor. Ve bu sebepledir ki, bir mai mukattardan daha temiz, ve berrak olan yüreklerinden kopup gelen nefesler kalplere akseder etmez bambaşka tesirler icra ediyor Arz ettiğim gibi İmam-ı Gazali'nin bundan 900 sene evvel ahlak ve fazilet sahasında yapmış olduğu fütuhatı, bu asırda Bediüzzaman iman ve ihlas vadisinde başarmıştır Evet Hazreti Üsta'da bu müthiş cihat meydanlarına sevk eden hep bu eşsiz şefkat ve merhameti olmuştur ve bunu bizzat kendisinden dinleyelim. Bana, sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda birisi beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var! O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. İstinası. Üstadın hayatı boyunca cemiyetimizin her tabakasına vermekte olduğu binlerle istina örnekleri dillere destan olmuş bir ulviyeti haizdir. Masivadan tam manasıyla istina ederek uzvi ve ruhi bütün varlığı ile Rabbu Aleminin bitmez ve tükenmez hazinesine dayanmayı müddete hayatında bir itiyat değil, adeta bir mezhep, meşrep ve meslek olarak kabul etmiştir. Ve bunda da ne pahasına olursa olsun sebat eylemekte de hala devam etmektedir. İşin orijinal tarafı bu meslek kendi şahsına münhasır kalmamış, talebelerine de kutsi bir mefkûre halinde intikal etmiştir. Nur deryasında yıkanmak şerefine mazhar olan bir nur talebesinin istinasına hayran olmamak kabil değildir. Bakınız üstad, mektubat ünvanını taşıyan Şaheser'in ikinci mektubunda, bu mühim noktayı altı vecih ile ne kadar asil bir iman ve irfan şuuru ile izah eder. Birincisi, ehli dalalet, ehli ilmi, ilmi vasıtayı cer etmekle ittiham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Binaenaleyh bunları fiilen tekzip lazımdır. İkincisi, neşri hak için enbiyaya ittiba etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakim'de hakkı neşredenler, in ejriye illa alellâh, in ejriye illa alellâh diyerek insanlardan istinaa göstermişler. İşte Risale-i Nur külliyatının mazhar olduğu ilahi fütuhat, hep bu enbiya mesleğinde sebat kahramanlığının şaheser misali ve harikulade neticesidir. Ve bu sayede Üstad, izzet ilmiyesini cihan kıymet bir elmas gibi muhafaza eylemiştir. Artık, Herkesin uğrunda esir olduğum maaş, rütbe, servet ve daha nice bin şahsi ve maddi menfaatlerle asla alakası olmayan bir insan, nasıl olur da gönüller fatihi olmaz? İmanlı gönüller nasıl onun feyiz ve nuru ile dolmaz? İktisatçılığı İktisat, bundan evvel bahsettiğimiz istinaanın tefsir ve izahından başka bir şey değildir. Zaten iktisat sarayına girebilmek için evvela istina denilen kapıdan girmek lazımdır. Bu sebeple iktisatla istina lazımla melzum kabilindendir. Üstad gibi istina hususunda peygamberleri kendine örnek kabul eden bir mucahidin iktisatçılığı kendiliğinden husule gelecek kadar tabii bir haslet halini alır ve artık ona günde bir tas çorba bir bardak su ve bir parça ekmek kafi gelebilir. Zira bu büyük insan, büyük ve münsif Fransız şairi Lamartine'nin dediği gibi, yemek için yaşamıyor, belki yaşamak için yiyor. Üstadın meşrep ve mesleğini tamamen anladıktan sonra, artık onun yüksek iktisatçılığını böyle yemek içmek gibi basit şeylerle mukayese etmeyi çok görüyorum. Zira, bu büyük insanın yüksek iktisatçılığını manevi sahalarda tatbik etmek ve maddi olmayan ölçülerle ölçmek lazım gelir. Mesela, Üstad bu yüksek iktisatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, Bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerret kıymetlerin. İsraf ve heder edilmemesiyle ölçen bir dâhidir ve bütün ömrü boyunca bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe ve murakabe usulünü bütün talebelerine de telkin etmiştir. Binanaleyh bir nur talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay bir şey değildir zira onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu dikkat kelimesi en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir. İşte Bediüzzaman, kudretli bir ıslahatçı ve harikalar harikası bir pedagog, mürebbi olduğunu yetiştirdiği tertemiz nesille fiilen ispat etmiş ve iktisat tarihine nurdan pırıltılarla yazılan bir atlas sayfe daha ilave eden bir nadire-i fıtrattır. Tevazu ve mahviyetkarlığı. Nur risalelerinin bu kadar harikulade bir şekilde cihana yayılmasında bu iki hasletin çok faydası olmuş ve pek derin tesirleri görülmüştür. Çünkü Üstad, sohbet ve teliflerinde kendine bir kutbul arifin ve bir gavsul vasilin süsü vermediği için gönüller ona pek çabuk ısınmış, onu tertemiz bir samimiyetle sevmiş ve derhal ulvi gayesini benimsemiştir. Mesela ahlak ve fazilete hikmet ve ibrete ait olan birçok sohbet ve telkinlerini, doğrudan doğruya nefsine tevcih eder. Keskin ve ateşin hitabelerinin ilk ve yegane muhatabı, öz nefsidir. Oradan, merkezden muhite yayılırcasına, bütün nur ve sürura, saadet ve huzura müştak olan gönüllere yayılır. Üstad, hususi hayatında gayet halim-selim ve son derece mütevazidir. Bir ferdi değil, Hiçbir zerreyi incitmemek için azami fedakarlıklar gösterir. Sayısız zahmet ve meşakkatlere, ıstırap ve mahrumiyetlere katlanır. Fakat imanına, Kur'an'ına dokunulmamak şartıyla. Artık o zaman bakmışsınız ki o sakin deniz, dalgaları semalara yükselen bir tufan, sahillere heybet ve dehşet saçan bir umman kesilmiştir. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in sadık hizmetkarı ve iman hudutlarını bekleyen kahraman ve fedai bir neferidir. Kendisi bu hakikati veciz bir cümleyle ile şu şekilde ifade eder. Bir nefer, nöbetteyken başkumandan da gelse, silahını bırakmayacak. Ben de Kur'an'ın bir hizmetkarı ve bir neferiyim. Vazife başındayken karşıma kim çıkarsa çıksın, hak budur derim, başımı eğmem. Vazife başında ve cihat meydanındayken şu mısralar lisanı halidir. Şahlanan bir ata benzer kırarım kanlı gemi. Sinsi düşmanlara haşa satamam benliğimi. Benliğimden uzak olmaktır esaret bence. Böyle bir zillete düşmek ne hazin işkence. Ebedî vuslatın aşkıyla geçer her anım. Desti kudretle yapılmış kaledir imanım. Bu mukaddes emelimden ne kadar dilşadım görmek ister beni cennette şehid ecdadım Ruhum oldukça müebbet ebedidir ömrüm en büyük vuslata Allah'a çıkan yoldur ölüm Kitaba girmezden evvel üstadı ilmi fikri tasavvufi ve edebi cepheleriyle de mütela etmek isterdim fakat çok derin ve pek şumullü olan bu mevzuların birkaç ile hülasa edilemeyeceğini kat'i bir surette idrak ettikten sonra artık adı geçen mevzulara birkaç cümle ile temas etmeyi münasip gördüm. Rabbim imkanlar lütfederse bu derin mevzuları Risale-i Nur külliyatı ve Nur talebeleri ile birlikte büyük ve müstakil bir eserle tahlili bir surette tetkik ve mütelaa etmeyi bütün ruhumla arzu ediyorum. Bu hususta, büyük üstadımızın ve aziz kardeşlerimin kıymetli dualarını niyaz eylerim. Üstadın ilmi Cephesi Merhum Ziya Paşa şu, âyinesi iştir kişinin laf'a bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde, beytiyle, nesilden nesile bir düstur halinde intikal edecek olan, çok büyük bir hakikati ifade etmiştir. Evet, Müslüman ırkımıza Risale-i Nur Külliyatı gibi muazzam bir iman ve irfan kütüphanesini hediye eden, gönüller üzerinde mukaddes bir nur müessesesi kuran mümtaz ve müstesna zatın kudreti ilmiyesi hakkında tafsilata girişmek, öğle vakti güneşi tarif etmek kadar fuzuli bir iştir. Yalnız yanık bir şairimizin, hüsn olur kim seyrederken ihtiyar elden gider Dediği gibi, hayatının her lahzasında ilahi tecellilere mazhar bulunan bu mübarek zatın ilm irfanından, ahlak ve kemalatından bahsetmek, insana bambaşka bir zevk ve ilahi bir haz veriyor. Bunun için sözü uzatmaktan kendimi alamıyorum. Üstad, Risale-i Nur külliyatında dini, içtimai, ahlaki, edebi, hukuki, Felsefi ve tasavvufi en mühim mevzulara temas etmiş ve hepsinde de harikulade bir surette muvaffak olmuştur. İşin asıl hayret veren noktası, birçok ulemanın tehlikeli yollara saptıkları en çetin mevzuları gayet açık bir şekilde ve en katı bir surette hallettiği gibi, en girdaplı derinliklerden ehli sünnet ve cemaatin tuttuğu nurlu yolu takip ederek sahil selamete çıkmış ve eserlerini okuyanları da öylece çıkarmıştır. Bu sebeple, Risale-i Nur külliyatını aziz milletimizin her tabakasına kemal emniyet ve samimiyetle takdim etmekle şeref duyuyoruz. Nur risaleleri, Kur'an-ı Kerim'in nur deryasından alınan berrak katreler ve hidayet güneşinden süzülen billur huzmelerdir. Binaenaleyh, her Müslümana düşen en mukaddes vazife, İmanı kurtaracak olan bu nurlu eserlerin yayılmasına çalışmaktır zira tarihte pek çok defalar görülmüştür ki bir eser nice fertlerin ailelerin cemiyetlerin ve sayısız insan kitlelerinin hidayet ve saadetine sebep olmuştur ah ne bahtiyardır o insan ki bir mümin kardeşinin imanının kurtulmasına sebep olur üstadın fikri cephesi malum ya her mütefekkirin kendine mahsus bir tefekkür sistemi, fikri hayatında takip ettiği bir gayesi ve bütün gönlü ile bağlandığı bir ideali vardır. Ve onun tefekkür sisteminden, gaye ve idealinden bahsetmek için uzun mukaddemeler serdedilir. Fakat Bediüzzaman'ın tefekkür sistemi, gaye ve ideali, uzun mukaddemelerle filan yorulmaksızın bir cümle ile hülasa edilebilir. Bütün semavi kitapların, ve bir umum peygamberlerin yegana davaları olan halık-ı kainatın uluhiyet ve bahtaniyetini ilan ve bu büyük davayı da ilmi, mantıki ve felsefi delillerle ispat eylemektir. O halde üstadın mantık, felsefe ve müspet ilimlerle de alakası var. Evet, mantık ve felsefe Kur'an'la barışıp hak ve hakikate hizmet ettikleri müddetçe Üstat en büyük mantıkçı ve en kudretli bir felsefçidir. Mukaddes ve cihanşumul davasını isbat vadisinde kullandığı en parlak delilleri ve en kat'î bürhanları, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu her gün bir katta ispat ve ilan eden müspet ilimdir. Zaten felsefe aslında hikmet manasına geldikçe vacibül vücud Teala ve takaddüs Hazretlerini Zatı Bari'sine layık sıfatlarla ispatı çalışan her eser en büyük hikmet ve o eserin sahibi de en büyük hakîmdir. İşte üstat böyle ilmi bir yolu yani Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolunu takip ettiği için binlerle üniversitelerinin imanını kurtarmak şerefine mazhar olmuştur. Hazretin bu hususta haiz olduğu ilmi, edebi ve felsefi daha pek çok meziyetleri vardır. Fakat onları eserlerinden misaller getirerek inşallah müstakil bir eserde arz etmek emelindeyim. minallahit tevfik. Tasavvuf cephesi. Nakşibendi meşayihinden her harekatını peygamberi Zicân efendimiz Hazretleri'nin harekatına tatbik etmeye çalışan ve büyük bir alim olan bir zata sordum. Efendi Hazretleri, ulema ile mutasavvıf arasındaki gerginliğin sebebi nedir? Ulema Resul Ekrem Efendimizin ilmine, mutasavvıflar da ameline varis olmuşlar. İşte bu sebepten dolayıdır ki Fahri Cihan Efendimizin hem ilmine ve hem ameline varis olan bir zata Zülcenaheyn yani iki kanatlı deniliyor. Binaa-ialey tarikattan maksat ruhsatlarla değil, azimetlerle amel edip ahlak-ı peygamberi ile ahlaklanarak bütün manevi hastalıklardan temizlenip Cenab-ı Hakk'ın rızasında fani olmaktır. İşte bu ulvi dereceyi kazanan kimseler şüphesiz ki ehli hakikattırlar. Yani tarikattan maksut ve matlub olan gayeye ermişler demektir. Fakat bu yüksek mertebeyi kazanmak her adama müessir olamayacağı için büyüklerimiz matlub olan hedefe kolaylıkla erebilmek için muayyen kaideler vazeylemişlerdir. Hülasa tarikat şeriat dairesinin içinde bir dairedir. Tarikatten düşen şeriata düşer, fakat maazallah, şeriatten düşen ebedi hüsranda kalır. Bu, büyük zatın beyanatına göre, Bediüzzamanın açtığı nur yolu ile hakiki ve şaibesiz tasavvuf arasında cevher'i hiçbir ihtilaf yoktur. Her ikisi de rıza-i bariye ve bin netice Cennet-i ve Dîdar-ı Mevla'ya götüren yollardır. Binaenaleyh, bu asil gayeyi istihdaf eden herhangi mutasavvıf bir kardeşimizin, Risale-i Nur külliyatını seve seve okumasına hiçbir mani kalmadığı gibi, bilakis Risale-i Nur, tasavvuftaki murâkabe dairesini kuran ı Kerîm yoluyla genişleterek, ona bir de tefekkür vazifesini en mühim bir vird olarak ilave etmiştir. Evet, insanın gözüne gönlüne bambaşka ufuklar açan bu tefekkür sebebiyle, Sadece kalbinin murakabesiyle meşgul olan bir salik, kalbi ve bütün letayfi ile birlikte zerrelerden kürelere kadar bütün kainatı azamet ve ihtişamı ile seyru tamaşa, murakabe ve müşahede ederek Cenab-ı Hakk'ın o alemlerde bin bir şekilde tecelli etmekte olan Esma-i Hüsnasını, Sıfat-ı Ulyasını kemali vecd e görerek artık sonsuz bir mabette olduğunu aynel yakîn ilm el yakîn ve hakka el yakîn derecesinde hisseder çünkü içine girdiği mabed öyle ulu bir mabettir ki milyarlara sığmayan cemaatin hepsi aşk ve şevk huşu ve istiraklar içinde halikını zikrediyor yanık tatlı ve güzel lisanları şive, ve nağme ahenk ve besteleriyle bir ağızdan Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyorlar. Risale-i Nur'un açtığı iman ve irfan ve Kur'an yolunu takip eden işte böyle muazzam ve muhteşem bir mabede girer ve herkeste iman ve irfanı feyiz ve ihlası nispetinde feyizliab olur. Edebi cephesi Eskiden beri lafz ve mana, üslup ve muhteva bakımından edipler ve şairler, mütefekkirler ve alimler ikiye ayrılmışlardır. Bunlardan bazıları sadece üslup ve ifadeye, vezin ve kafiyeye kıymet vererek manayı ifadeye feda etmişlerdir ve bu halde kendini en çok şiirde gösterir. Diğer zümre ise en çok mana ve muhtebaya ehemmiyet vererek özü söze kurban etmemişlerdir. Artık Bediüzzaman gibi büyük bir mütefekkirin edebî cephesi, bu küçük mukaddemi ile kolayca anlaşılır sanırım. Zira üstad, o kıymetli ve bereketli ömrünü, kulaklarda kalacak olan sözlerin tanzim ve tertibiyle değil, bilakis kalplerde, ruhlarda, vicdan ve fikirlerde kutsî bir ideal halinde insanlıkla beraber yaşayacak olan din hissinin, iman şuurunun, ahlak ve fazilet mefhumunun, Asırlara, nesillere telkiniyle meşgul olan bir dâhidir. Artık bu kadar ulvi bir gayenin taakkuku için candan ve cihandan geçen bir mücahid pek tabiidir ki fani şekillerle meşgul olamaz. Bununla beraber üstad zevk inceliği, gönül hassasiyeti, fikir derinliği ve hayal yüksekliği bakımından harikulade denecek derecede edebi bir kudret ve melekeyi haizdir. Ve bu sebeple üslup ve ifadesi mevzuğa göre değişir. Mesela ilmi ve felsefi mevzularda mantıki ve riyazi delillerle aklı ikna ederken gayet veciz terkipler kullanır. Fakat gönlü mesedip ruhu yükselteceği anlarda ifade o kadar berraklaşır ki tarif edilemez. Mesela semalardan, güneşlerden, yıldızlardan, mehtaplardan ve bilhassa bahar aleminden ve Cenab-ı Hakk'ın o alemlerde tecelli etmekte olan kudret ve azametini tasvir ederken üslup o kadar latif bir şekil alır ki artık her teşbih en tatlı renklerle çerçevelenmiş bir levhayı andırır ve her tasvir harikalar harikası bir alemi canlandırır. İşte bu hikmete mebnidir ki bir nur talebesi Risale-i Nur külliyatını mütealası ile üniversitenin herhangi bir fakültesine mensup da olsa hissen, fikren, ruhen, vicdanen ve hayalen tam manasıyla tatmin edilmiş oluyor. Nasıl tatmin edilmez ki? Risale-i Nur külliyatı Kur'an-ı Kerim'in Cihanşumul bahçesinden derilen bir gül demetidir. Binan Aley, onda o mübarek ve ilahi bahçenin nuru, havası, ziyası ve kokusu vardır. Ruhun bu ihtiyacını söyler akan sular. Kur'an'a her zaman beşerin ihtiyacı var. Ali Ulvi Kurucu